Sonra dizinin sürdüğü öteki sayfalar üzerinde Gerard hiçbir şeye atlamadan aynı hızla sayısal dokunmalara girişti. Birinin son sözcüğünde kalkıp bu işe son verdi. Pencereye doğru yürüyüp bizden uzaklaşırken bir an cebinden altın bileziği çıkardı ve parayı daha önce de kullanılan demirin ucuna yeniden sürterek sol elinde bu kez çok az parlak toz topladı. Hemen gelip yeni baştan Ösen'in önüne yerleşti. Saymasının son bulmuş olduğu sayfanın üzerinde alışılmış yöntemiyle ama bu kez yalnızca büyük basım evi harfleriyle en yukarıda ortaya hücre günleri, sol sütunun yukarısına etken, sağ sütunun aşağısına edilgen yazdı. Bu son ad benimsenen harflerin geometrik basitliği nedeniyle hiçbir güçlüğe uğranmadan doğrudan doğruya tersinden yazıldı. Sonra Gerard ilk sütunun kendisiyle başladığı gerçekten basılı sözcüğü karaladı. Kalan toz harflerin ve karalamanın suyunu yaldızlamaya ancak yetmişti. Kağıdın nemliliği iyice geçince Gerard kitabı bir an masaya dikey duruma getirdi. Zayıf yapışmadan kurtulmuş olan toz tanecikleri hafiflikle masaya döküldü. Parmağını karalanmış sözcükten hemen sonra gelen rakamın altına koyduktan sonra belli bir sayfa arar gibi yapıtın baş sayfalarını karıştırdı. Kantorel bu sırada bizi uçsuz bucaksız saydam kafes boyunca biraz sağa doğru yürüttü ve cam duvarın arkasında kutsal kase dolabının önünde ayin kaftanını giymiş bir papazla tam karşıdan görünen güzelce süslenmiş bir katolik mihrabının önünde durdurdu. Bir işi bitirdikten sonra buradan uzaklaşmakta olan sıcak donanımlı yardımcı Gerar'ın köşesine doğru yöneldi bir an buraya girdi. Kutsal masanın üstünde sağda çok eski gibi görünen yörkemli bir maden sandığın ön yüzünde kilidin altında Süleyman taşlarından oluşmuş harflerle şu sözcükler vardı. 50. evlilik yılının aykırı kıskacı. Papaz bu sandığa doğru yürüdü, kapağını kaldırarak içinden kuplu bir somunla çalışan çok basit türden oldukça büyük bir kıskat çıkardı. Mihrabın basamaklarından inerek kendisi yaklaşırken bizim arkalıklarını tersinden gördüğümüz, yan yana konulmuş iki şatafatlı koltuğu boş bırakarak ayağa kalkmış olan çok yaşlı bir çiftin önünde durdu. Adam şapkasızdı, yalnızca bir frak giymişti. Kadınsa solunda, başı kara bir şal'a sarılı, tam yaz kılığında ağır bir manto içinde titriyordu. Bununla birlikte adam gibi onun da elleri çıplaktı. Rahip yaşlıları karşı karşıya getirerek sağ ellerini birleştirdi, kıskacın açılmış tutakları arasına iyice yerleştirip tutturdu, sonra açıkça bize dönük olarak kutlu somunu usul usul çevirmeye başladı. Ama adam gülümseyerek sol eliyle işe karıştı, papazı maden uçları kendisine bırakmaya zorladı. Sonra kadın duygulanıp ağlarken o şen bir biçimde şeytanca bir güçle birkaç kez kendi çevresinde döndürdü. Tutaklar demir görüntüsünde yumuşak bir nesneden yapılmış olmalıydı. Çünkü aralarına sıkıştırılmış iki parmağa hiç acı vermeden gevşiyorlardı. Papaz yeniden serbest kalan somunu uzun uzun çevirdi. Çok geçmeden kıskaca alıp mihrabın merdivenlerinden çıkarak sandığa yöneldi. Uzun ve törensel sıkışmaları sona ermiş olan çift de bu arada yerine oturdu. O zaman Kantorel bizi dev kafesin yanından birkaç metre öteye görkemli bir konutun önüne götürdü. Az önce belli etmeden mihrabın arkasından dolaşarak oraya gelmiş olan kürklü yardımcının buradan kaçıp hızla yaşlı çifte doğru gittiğini gördük. Ayırıcı cam duvara çok kısa bir uzaklıkta, karşıda dekoruyla görkemli bir ortaçağ şatosu salonunu canlandıran, fazla yüksek olmayan bir tiyatro sahnesi vardı. Hiç sahne ışığı bulunmaması, yardımcının önden kolaylıkla girip çıkmasını sağlamıştı. Dibe doğru, biraz solda, yanlamasına konulmuş bir masaya oturmuş, arka yanından görülen, boynu açık bir beyzade, geniş bir pencerenin açıldığı bir duvar parçasına karşı bir yapıta notlar düşmekteydi. Ensesinde koyu gri renkte şu üç harften oluşmuş gotik bir kısaltma görünüyordu. B, T, G Ortada, ta dipte kapalı bir kapının önünde, elinde bir parşömenle karşıdan gördüğümüz bir adam, Beyzade'nin tam sağında ayakta duruyor, kendisini ondan ancak birkaç adım ayırıyordu. Her iki oyuncunun da kılığı, çağ olarak dekora iyi uyuyordu. Beyzade notlarına ara vermeden, oturuşunu da değiştirmeden, açıkça alaylı bir sesle, ''Gerçekten bir borç senedi mi? İmzasın iki.'' dedi. Ses bize cam duvarda yerden iki metre yukarıda açılmış bir tabak büyüklüğünde yuvarlak bir açıklıktan ulaşmaktaydı. Açıklık yalnızca ipek kağıtla kaplıydı. Kıyıları açıklığı aşarak dışarıdan onun kıyılarına yapışmıştı. İyi işitmek için tam bu pencerenin altına yerleşmiş, karalar giymiş bir genç kız camın gerisinden az önce konuşmuş olan adama yercesine bakıp duruyordu. Sorulan soruya parşömenli adam şu kısa yanıtı verdi. Bir kop. İngilizce, binek ya da koşum hayvanı olarak kullanılan ufak ama güçlü bir tür kırma at anlamında. Tam son sözcüğün çınladığı anda Beyzade parmaklarını açarak başını şaşırtıcı bir sertlikle sağa çevirdi. Aynı anda da hemen gelip geçen bir acı duymuş gibi iki elini ensesine götürdü. Sonra ayağa kalkarak sendeleye sendeleye adama dek yürüdü. O da parşömenini gözlerinin önüne doğru kaldırdı. Parşömenin üzerinde senet sözcüğü birkaç satıra başlıklık ediyor bu satırları Altına kaba bir biçimde kısa ve kalın boyunlu bir at resmi çizilmiş bir ad izliyordu. Beyzade parmağı at resmine doğru uzanmış son sınırına ulaşmış bir sıkıntı havasıyla yineleyip duruyordu. Kob, kob. Ama Kantorel daha şimdiden bizi alışılmış yönde yeni bir aşamadan geçirtiyor ve doğrudan toprak üstünde bir iskemleye yerleşmiş, çok kapalı yaz kılığında bir genç kadının kucağına, başı ve bacakları çıplak, basit bir mavi ev kılığıyla oturmuş, yaklaşık 7 yaşında bir çocuğun önünde duruyordu. Yardımcı sahnenin arkasından dolaşarak bir an çocuğa yaklaşmıştı. Şimdi geniş adımlarla boynu açık oyuncuya doğru yöneliyordu. Her bakımdan birincisine benzeyen ikinci bir yuvarlak pencere saydam duvarın ardında bizden çok da uzakta olmayan oğlanın birle Kuzu Ronzar geleneksel bir şiir biçimi başlığını söyleyişini sonra bakışları genç kadının bakışlarıyla birleşip devinileri tam bir uyumla metin içindeki her amacı vurgularken bütün bir şiiri tam bir doğrulukla okuduğunu açık açık işitmemizi sağladı. Çocuk sesi kesilince kantörelle birlikte gene alışılmış yönde kısacık bir yeri geçtik. Hemen sonra da yüzü bu duvara dönük biçimde içeriden cam duvara yapışmış bir masaya oturmuş, bej iş gömlekli bir adamın önünde genç bir gözlemcinin yanında durduk. Yardımcı şiirin okunuşu sırasında arkasından alçak gönüllülükle oldukça belirgin bir eğri çizerek geçtiği oğlana gitmek üzere ondan uzaklaşmaktaydı. İş gömlekli adamın uzun, kır saçlı, soylu bir sanatçı yüzü vardı. İyice kurumuş mürekkeple tümüyle kararmış bir kağıdın üzerine eğilmişti. İnce bir kazağıyla kağıtta da aklıklar oluşturuyordu. Bu arada zaman zaman serçe parmağının yan ucuyla oluşan hafif talaşı ayıklamaktan da geri durmuyordu. Yavaş yavaş büyük bir beceriyle kullandığı bıçağın altında kara üstüne ak olarak bir palyaço'nun hatta vato'dan alınma kimi ayrıntılar göz önüne alınca bir jilin karşıdan yapılmış portresi çıktı. Genç gözlemci ortamızda alnını neredeyse cama dayayarak büyük bir dikkatle sanatçının çok özenli çalışmasını izliyordu. Sanatçı bazı bazı elinde olmadan gülerek "ungros Dito bir yineleme anlamında tümcesini söylüyor, ötekilerin tıpkısı olan bir üçüncü yuvarlak pencere de bu tümceyi dışarıya götürüyordu. Çalışma hızla ilerledi ve tümüyle elemeye dayalı yöntemin tuhaflığına karşın bir gerçekleştirim olarak çok ileri götürülen Jill sonunda elleri kalçalarında, yüzü kahkahayla ışılmış, taşkın bir yaşamla dolu olarak ortaya çıktı. Çeliğin ustalıkla bıraktığı ince mürekkep çizgileri gerçek bir güzellik ve çekicilik başyapıtı oluşturuyor. Portreyi bulunduğumuz yerden baş aşağı görmek zorunda olmakla birlikte biz de değerini anlıyorduk. Her şey tamamlanınca kaza, kendisini tutan elin ustalığını Bir kez daha kanıtlayarak daha aşağıya önceden karartılmış kağıdın üstüne gene ak olarak aynı jilin arkadan görünüşünü oturttu. Her iki sonucun tam duruş, gidiş ve oran eşitliği sanatçının tasarımının tekliğini tartışılmaz kılıyordu. Burada da çok usta silici bıçağın istemli unutmaları hayranlık verici bir bütün oluşturuyor, tersinden gözlemlendiği zaman bile yetkinliğinin güzelliğiyle çekiyordu bizi. Son düzeltme de bittikten sonra sanatçı kazasını bıraktı, kağıdı alıp kalktı, bizden azıcık ötede bir heykelci sehpasının döner yüzeyi üzerine yaydı. Burada bir yığın çamur kalemiyle karşıdan üzerinde mürekkeple ve büyük harflerle yazılmış gece mumu sözcükleri okunan kapaksız ve ak bir karton kutunun yanında insan yapısında telden yapılmış bir zırh durmaktaydı. Sanatçı bir rondelayla genişleyen aşağı yanı bir vidayla döner yüzeyin üzerine konulmuş bir tahta levhaya bağlanmış, dikey durumda sağlam bir maden çubuğa arkasından tutturulmuş zırhı oynatarak telin esnekliğinin yardımıyla ona tam az önce kazasının yarattığı jilin duruşunu verdi. Sonra eli kutunun içine daldı. Yıldızlı geceyi düşündürüp kartonun üstündeki sözü doğrulayan minicik ak taneciklerle leke leke kara ve kalın bir mum çıkardı. Bu gece mumuyla zırhın başını, gövdesini, kollarını, bacaklarını birbirinin ardından sardı sonra mumun bütün kalan bölümünü kutuya geri koydu böylece hazırlanan yapıta yalnızca elleriyle oldukça belirgin bir biçim vermeye başladı ve çalışmasını başka bir yığın kalem arasından seçilmiş akım rengine, özel dokusuna, kuru ve sert görünüşüne bakılırsa kesinlikle yoğrulup bayatlamış ekmek ufağından yapılmış olan bir çamur ile sürdürdü